Allah Azze ve Celle'nin gözünün mahlukatın gördüğü yere kadar hepsi muhakkak ne yapardı? subuhat ve cihihi onun yüzünün celali ne yapardı? Gördüğü her yeri yakardı buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyh Abdurrahman İbn Sa'd rahimehullah en Nur Allah Azze ve Celle'nin en Nur ismiyle alakalı şunları söylüyor.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 Yanardı diyor biraz önceki hadiste geldiği gibi ki kardeşlerin bu nuru Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz önceki hadiste ettiği şeklin dışında asla ve asla başka bir şeyle vasf edemeyiz. Çünkü vasıf olsun isim olsun gelen isimler vasıflar.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 işte seçkin kullarının, evliyaların ve meneklerinin kalplerine verdiği nurdur kardeşler. Bu da çok önemli bir meseledir ki onların kalplerinde çok büyük bir tesiri vardır. Bu da iman nurudur kardeşlerim. Müminlerin kalplerinde olan nurdur ki,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 beyni eydihim ubi eymânihim. Nurları önlerinden ve sağlarından onları aydınlatır. Ya Yekûlûn derler ki, Rabbena etmim lana nurana. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, ve ve bizi bağışla, inneke alâ kulli şeyin kadir. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Gerçekten önemli bir mesele, Allah Azze ve Celle hepimizin kalbine,